Merhaba, 7 Ağustos 2011'de uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk milli uydusu RASAT, uzaydaki görevinin birinci yılını tamamladı. Dünyanın her yerinden görüntü alabilen ve ilk yılında birçok noktadan fotoğraf göndermeye başlayan RASAT, Türkiye'nin uzaydan haritasını oluşturmaya başladı. TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından yerli kaynaklar kullanılarak tasarlanıp üretilen RASAT, bir yıldır uzayda görev yapıyor. Dünyanın istenilen bir bölgesinin 7,5 metre çözünürlükte fotoğrafını alabilen RASAT, Çektiği görüntüleri enstitünün ODTÜ yerleşkesinde kurulu binasındaki yer istasyonuna iletiyor ve iki boyutlu Türkiye haritasında bu şekilde son aşamaya gelinmiş durumda. 1200 uydu görüntüsü ile bu yıl sonunda harita tamamlanacak. Doğanın korunmasında ve verilen zararların tespitinde yeryüzü gözlem uydularının çok büyük önemi var. Umalım Türkiye hükümeti elde edilen verileri doğanın korunması için kullanır, doğaya hükmedilmesi veya yok edilmesi için değildir. Türkiye'de enerji yatırımlarının temiz enerji geleceği açısından gidişatı endişe verici. Davalara karşın akuyu nükleer santrali için inşaat çalışmaları başlarken şirketler de santral çevresinde kirli termik santraller kurmak için neredeyse sıraya girdi. Geçtiğimiz hafta Ege Gaz'ın ortaklığında bulunan Tabiat Enerji Üretim AŞ şirketinin niye böyle tezat, tabiat gibi isimler koyarlar kömürlü termik santral şirketlerine onu da bilmiyorum. Acaba niyet temizlemek mi? Yeşile Badana gibi. EPDK'ya Mersin ile Silifke ilçesi Yeşilovacık beldesinde 1320 megawatt büyüklüğünde ithal kömüre dayalı termik santral lisans başvurusu var. Nurol Enerji'de 1634 megawattlık yine aynı şekilde ithal kömüre dayalı santral başvurusu yaptı. Şimdi Yeşilova harika bir tarım ovası. İnanılmaz mümbit, bereketli bir yer. Ve zaten nükleer santrali karşı çıkarken şimdi de bir de başlarına termik santraller musallat oldu. Bunlarla da kalmıyor. Çolakoğlu grubu da 1320 megawattlık, Doğu Taş'ta 670 megawattlık ithal kömüre dayalı santral başvurusu yaptı. Yani son 4 ayda 3 projede 3620 megawattlık ithal kömür santrali başvurusu yapılmış oldu. Kömürün iklim değişikliğine neden olduğunu artık çocuklar dahi biliyor ve geleceğimizi kararttığı çok aşikar. Santrallerin üstüne artık sadece kömür santrali öldürür yazıp yaşamaya devam mı edeceğiz? Aynen sigara paketlerinde olduğu gibi. Yalova'da 17 Ağustos 1999 depreminin 13. yıl dönümünde depremde hayatlarını kaybedenleri anmak için mahalle gönülleri tarafından yapılan meşaleli yürüyüşe katılan Yalova'lı çevreciler depremi de Aksa'nın gazını da unutmadık ve çocuklarımızın geleceği için termik santrale hayır pankatlarıyla sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Platformdan yapılan açıklamada 17 Ağustos'ta yaşanan büyük depremde yaşamını kaybedenleri bir kez daha anıyoruz. Deprem sonrasında Yalova'da Aksa fabrikasında yaşanan akrilonitril sızıntısı nedeniyle bölgede fabrika yakınlarında oturan insanlarda zehirlenme belirtileri görüldüğünü, gaz sıkıntısının insan hayatını tehdit edici boyutlara ulaşması nedeniyle bölgede 8,5 kilometrelik bir alanın boşaltıldığını unutmadık. Şimdi aynı tehlikeli maddeler aynı bölgeye, 13 yıl öncesine göre çok daha fazla miktarda depolanıyor ve yanı başında da kömür yakıtlı termik santral yapıldı. Felaketten ders almayan ve önlem almak için yerine yeni de depremde çok büyük zararları neden olabilecek ölçüsüzce büyümeyi tercih eden anlayışı protesto ediyoruz. Fay hattında riskli sanayilerden vazgeçilsin denildi. Bilim adamları Almanya'da bir hayvanat bahçesindeki kutup ayısını öldüren virüsün başlangıç noktasının bir zebra olduğunu ortaya çıkardı. Afrika neresi, kutuplar neresi? Bulgularını Current Biology dergisinde bir rapor halinde yayınlayan araştırmacılar bu tarz beklenmedik virüslerin hayvanat bahçelerinin koruma amacını tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunuyor. Hayvanat bahçeleri vahşi doğada karşılaşması mümkün olmayan farklı kıta ve habitatların hayvanlarını bir arada toplayan geçmişten kalma korkunç kabus gibi yerler. Bunun arzu edilmeyen bir sonucu da patojenlerin türler arasında geçiş yapabilme şansını yakalaması. İki toplantı haberiyle bugünkü programımızı bitirelim. Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Atlantic Council yani Atlantik Konseyi bu yıl... 15-16 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği enerji ve ekonomi zirvesinin merkez üssü olarak İstanbul'u seçti. Zirve, kamu ve özel sektörün üst düzey yetkililerinin katılımıyla artık her yıl İstanbul'da düzenlenecek. Geçen yıllarda bölgesel bir forum şeklinde düzenlenen toplantının adı da Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi olarak değiştirdi. Umuyoruz bu zirvede artık geleceği kurtaran yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu üzerinde politikalar üzerinde durulur. Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi World Intelligent Cities Summit 2012'de 13-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenleniyor. Dünyanın örnek kentlerinden belediye başkanları ve çeşitli uygulamacıların yer alacağı programda inşaat, haberleşme, bilgi, güvenliği, ulaşım, enerji, yenilenebilir enerji özellikle rüzgar, güneş, yotermal, atık yönetimi, atıktan enerji, altyapı, iletişim ve bilişim alanları ulaşı Konuşmacıların da katılımlarıyla el alınacak. Oturumlara katılacak kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dünyadaki ve Türkiye'deki akıllı şehirler gündemini sunacaklar ve bildirileri tartışacaklar. Umuyoruz İstanbul'da akıllı bir şehre dönüşür, şu anki gibi çılgın şehir modundan çıkar. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Mutlu bayramlar.